Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm.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 Merhabalar, Açık Mimarlılığı dinlemektesiniz. Açık Radyoda 94.9'dayız. Ben Amur Yıldırım, Teknik Masada sevgili Barış ile birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta İzmir Şirince'deydim. Çok sevgili Cemil'in ve Nesin Sanat Köyünün davetiyle bir haftaya yakın süreyi orada geçirdim ve bu sırada 2018 mimarlık programlarını takip etme fırsatını buldum. Dinleyicilerimiz bilirler, daha önceki programlarda hem koordinatör Cemili, hem ekibi Sanat Köyü ekibini, hem de atölye yürütücülerini burada konuk etmiş ve açık çağrıyla başvurularını almakta olan Nesin Sanatköy 2018 mimarlık programlarına dair yürütücülerin neler yapacaklarını ve köyün işleyişini konuşmuştuk. Oraya gidip havasını soluyup orada bir şeylerin ucundan tutup vakit geçirdikçe çok etkilendim ve benim için çok etkileyici unutamayacağım bir deneyim oldu. Kesinlikle herkesin ziyaret etmesini öneririm. Mimarlık öğrencisiyseniz hatta değilseniz bile ki başka disiplinlerden de çok fazla aktif olarak başka işlerde çalışanlar da katılımcıydı. Katılım ve bir havasını solumanızı orada üretim yapmanızı öneririm eşsiz bir deneyimdi gerçekten neler yaptık neler ettik orada geçirdiğim günler süresince de ufak ses kayıtları aldım böylece hem katılımcılardan öğrencilerden neler yaptıklarını hangi motivasyonla orada bulunduklarını nasıl günlerinin geçtiğini neler yaptıklarını dinleme fırsatını buldum hem de aynı zamanda yürütücülerinde de açıklamalarıyla neler yaptıkları günlerinin nasıl geçtikleri ve nasıl program devam ettiğine dair bilgi edinmiş bulundum. Çeşitli kayıtları bir araya getirerek de aslında hem sizlerin orada nasıl bir yaşantı olduğuna dair misafir olmanızı amaçladım. Hem de bundan sonraki yazlarda gerçekleşecek programlar için belki katılmak istersiniz. Orayı bir ziyaret etmek. Orada nefes almak istersiniz diye düşündüm. Şimdi dinleyelim. Hep birlikte İzmir'e, Şirince'ye doğru ilerleyerek. Nesin Sanat Samat 2018 mimarlık Programlarında neler yapıldı, nasıl bir dünya var? Oraya misafir olalım. Ben derin mimarlık programında asistanım. Daha önce 2016'da e, sanat Köyünün programına katılmıştım ve e, hem köyü hem de sanat Köyü'nü işte çok sevmiştim ve burada bulunmak çok hoşuma gidiyordu. O yüzden bu yıl da e, katılımcı olarak değil, yani asistan olarak. E, gelip yardım edeyim dedim. Hem köye hem de programı. Yani programlar, dersler çok keyifli geçiyor. Normal bir okul ya da üniversite ortamında bulamadığımız daha alternatif e, dersler yapabiliyoruz. Daha özgür, daha e, sınırlar olmadan bir şeyler yapıyoruz ve bu ortamda bunu yapmak çok güzel oluyor. Köyün de e, ortamı yani herkesin bir arada yaşaması, herkesin hep beraber yemeği hazırlayıp bulaşıkları yıkaması, e, akşam hep beraber ne diyeyim, oturup sohbet edip çay içmesi, her şeyin beraber yapılıyor olması da köyü özel kılan şeylerden birisi. Yani matematik köründe olmak güzel, sanat köründe olmak biraz daha güzel. <gülüyor> Mimarlık okullarından, fakültelere ne çok git çıktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla o bilgisayar destekli, bilgisayar başında geçirilen, e, işte, bilgisayar odaklı tasarımı bildiğim için, hani o hep elle çizilen, elle düşünmenin, e, elle zihin arasındaki ilişki, hep kopuklu dikkatimi çekerdi. Hem bunu küçük de olsa bir öğren, mimarlık öğrencileri birlikte deneyimlemek istedim. Ben kendi kendim yapabiliyorum onun biliyorsun. Onlar nasıl yapabilir? Yapamıyorlarsa küçük bir desen atölyesi yürütüp onların el yeteneğini geliştirebilir miyim? Küçük resim teknikleri öğretebilir miyim? Perspektif, oran orantı, cildi, tonlama gibi. Ee, öyle başladık, ee, 16 öğrenci var, ee, bazıları gerçekten yetenekli, hani başka? burası şey, hani, senin de gördüğünüz gibi şey biraz kurtarılmış bir bölge, biraz mucizevi bir şey, yani bugün yaklaşık 500 öğrenci var, her ağacın dibinde matematik çalışan, ilseciler, üniversiteler, doktora seviyesinde öğrenciler var, felsefe okulu var, yani, Hemen aşağıda medrese var, tiyatro ve müzik eğitimlerinin ağırlıkları verilir. Bir evet. gerçekten gerçekleşmiş bir ütopya gidiyor burası. Katılımcılar olarak hani gerçekten gönüllüksesine satılabiliyor ve onun da şey çok güzel. Evet. Bir şey yapmış olma duygusu kazanıyor insan ve bu... Abarttım diyor bilmiyorum ama hani bir işi yapıyorsun, gerçekten elle ile gerçekten karşımı bulan bir şey. Şuramdan geldiği için yapıyorsun bunu, herhangi başka bir karşılığı yok. Orada bir küçük de olsa işe yarar hissediyorsun. Hani hele ki bu dönemde öyle sende azıcık olan bir şeyi arkadaşına da veriyorsun. Hadi bunu birlikte paylaştırma diyorsun. Yani kısa vadede belki bir şey olmayacak ama ilerleyen dönemde o belki cebinde, çantasını da defterinize pişecek ve ara ara hatırlasını işine yarayacak ve binecek. Mutluyum burada olduğum için, Hani önümüzdeki sene için de belki. Ya burası nasıl denir? Ya mükemmel ideal kelimeleri çok hoş mu bilmiyorum ama bayağı iyi bir öğrenme ortamı. Çünkü bütün bedeninle bambaşka bir yani alışık olduğun bir hayattan kopmuş vaziyettesin ve niye başka yani yazın ortasında gidebileceğin hani daha tatil var yerler varken niye buradasın? Yani niye böyle bir şey öğrenmek istiyorsun? Böyle müthiş bir arzu, istek de buraya gelmiş ve buradaki işte çöpü temizlemeye, bulaşığı yıkama falan da razı olarak başka türlü bir sosyal hayat var burada çünkü hani kendi kendini hani denir, sürdürebilmek için en ucuza hani böyle yemek dağıtımıydı, çevrenin temizliğiydi. Böyle görev paylaşımları falan da var. Onlara da razı olarak buraya gelmiş kişinin zaten hani zihninde bir engel, kapak bir şey varsa kalmamış oluyor. Bir de onun üstüne esen rüzgar, işte cırcır se böceklerinin sesleri, ne bileyim farklı bir mimarinin içindesin alışık olmadığın bir. Yani hazır yani böyle hani patlamaya hazır böyle en doğru Isıya gelmiş, mısır tanesi gibi oluyorsunuz. yani. <gülüyor> Güzel. Ee, bu, da, bu bizim için de geçer yani. Ben hani buraya bu öğretmeye geldim ama değil yani. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani ilk karşılaşma da çok enteresan bir ka karşılaşma anı. Yani çok büyük bir şeyim yoktu benim mesela. Ee, bir beklentim yoktu. bir Kafamda bir imaj yoktu <gülüyor> filan. Ee, ve ya yani öyle bir hani beklediğim bir şey olmamasına rağmen çok şaşırdım müthiş bir böyle sürpriz bir dünya ee, herkesin bir arada olma hali birlikte e, üretme konuşma merak ya yani bir merak patlaması herhalde herkes birbirine böyle merakla bir şey anlatıyor soruyor filan yani böyle e, bizim de yer üzerinden yeri anlamak ve yere eklemlenmekle ilgili bir odağı var. Onun içinde herhalde olabilecek şahane bir yer, değil mi Sayteli? Ne diyorsun? Evet, yer kaynağı burası. Yani yer yok yok yer filan tartışmaların oldu bu dünyada. Evet. Yani, Her bir köşesinin başka yani, bir duygusu, başka bir, hani bir yürütmüş hali var. Aynen yeri olmayan varsa gelsin. Ekstras, ben fazla var yani burada. <gülüyor> Artık değer derler, yani artı değer işte burada, yer çoğaltıyor yani, çoğalmış yer burada, çok ilginç bir şey. Ne yaptık biz de? Biz de biraz böyle e, hem köyün e, etkisini, e, her birimizin kafasındaki e, katmanlarını şey yapmaya, e, ortaya çıkarmaya çalıştık, konuştuk. Onların biraz haritalamasını yaptılar. Ayrıca duvarı çalışacağımız ya da tam olarak da neye dönüşeceğini bilmediğimiz yerdeki o, o, o yerin e, kendi zihinlerindeki izlerini not ettiler şimdiye kadar. Şimdi de biraz oranın kendi toprağıyla e, denemeler, deneyler. Toprak taşıdık içeri işte atölyeye, Kas, kasa, <gülüyor> portakal kasa. kasalarında. <gülüyor> onların üzerinde yani sandbox yani işte o kum havuzu gibi orada oynuyoruz şimdi arazi maketini. Seteciler neler olabilir? Ee, şöyle de güzel bir şey oldu hani biz sözlü olarak gelmeden önceden araştırma yapmadan biz bir duvar örmek istiyoruz. İşte şöyle yolun kenarında kot farkı olan bir yer olsa işte şu kadar metrekare en fazla şu kadar metrekare verirsin, falan, falan gibi. Valla biz, bizim de zaten yapacağımız böyle bir köşe vardı. Buyurun siz tasarlayın. Biz yapabildiğiniz kadarını yapın. Gerisini biz tamamlarız gibi böyle müthiş bir kucak açma oldu. Bakalım nasıl Ama soru Ama Şimdi olacak. yani bir taktikle yani bir tane bir bir duvarı biz çalışsak o kendi başına o topografyada ya da bir onun bir araştırmasını yapmış olsak ondan sonra da ikinci bir kademe olarak da bir onun bir çevresiyle işte oturulabilecek ya da işte diğer beklentileri karşılayacak bir yere dönüştürsek, dönüştürmek üzere bir proje yapıp onu teslim etsek köye. Onlar da sonra bir, biz onu e, istediğiniz gibi bitiririz diyorlar. Yani öyle iki e, aşamalı bir şeye dönüştüreceğiz herhalde. Böyle yani. ee, Ben Bauer Ulaş, e, Diyarbakır'dan geliyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi 4. sınıf Mimarlık Öğrencisiyim. Amaçlarımdan biri de ileride Diyarbakır'da... E, bir mimarlık atölyesi oluşturabilmek ya da e, geniş kapsamlı bir ateli, güzel sanatlar öğrencilerinin gelebileceği, iç mimarlık öğrencilerinin çünkü Diyarbakır'da da bayağı bir mimarlık öğrencisi, güzel sanatlar öğrencisi var e, öğrencilerin e, imkanları olmadığında da İzmir'e kadar ya da İstanbul'a kadar gelmeleri zor olabiliyor e, bizim gelme imkanımız oldu buraya, memnunuzda bayağı güzel e, kolektif bir ortam var e, özgür bir ortam var ama öte yandan da kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyor. Her şey paylaşılıyor. Ee, yani yüzlerce kişiye yemek çıkıyor, yemek paylaşılıyor, e, iş paylaşılıyor. Öyle güzel bir ortamı var. Bunu diyebiliriz. Ben de Metin. Ee, e, Sünnaklıyım. Mardin Artuklu'da okuyorum. Ee, kolektif üretim beraber bir ee, bir şeyler yapma, yemek mesela çöp toplama o tür şeyler, yani ben çok etkilendim, çok şaşırdım yani böyle özgür bir ortam olmasına en büyük zaten şeyi özgür ortam olması yani en büyük e, şey olarak, bence en büyük eğitim olarak zaten o yani en en fazla bir öğrenciye katacak olan bir liseliğe veya bir lisans öğrencisine en fazla katacak olan şey buradaki yaşayış Beraber yaşayış biçimi yani beraber e, bir 400 kişiye yakın insanın beraber hareket etme, beraber bir şeyleri bir düzene sokma bir düzen değil de aslında bir birlikte yürü, yürü, yürütebilme şeyine en, en önemlisi de zaten buradaki sınıf mekanları yani sınıfların böyle yani dört duvar arasında değil de yani bir bir etrafımıza baktığımızda hemen bir yan tarafında bir sarmaşık, bir zeytin ağacı, bir toprak zaten en fazla şey hissedilen zaten o insanın ayağının e, dersleyken toprağa basması. Apayrı bir ortam çünkü hani başka bir yerde lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, hocaların birlikte ortak, ortaklaşabileceği bir ortam var mı bilmiyorum hani ben daha önce duymadım. Hani bir de farklı disiplinlerden öğrenciler geliyor. Bugün biz mimarlık atölyesi için geldik ama aramızda doktor da var, e, lise öğrencisi de var, iç mimarlık öğrencisi de var. E, yani bu açıdan o disiplinleri bir araya getirme gücü bayağı iyi Hı. hissediliyor burada. Ben Yeldar. Ee, nereden geldim falan bu Şey ben lise Neyse. öğrencisiyim, Saint-Joseph, Fransız Lisesindenim. Burada mimarlık programına geldim. Birazcık aslında gelecekte mimar olmayı planlıyorum zaten ve mimar olduğum zaman nasıl bir hayatın beni bekleyeceğini bu yaz anlamaya çalışıyorum. O yüzden daha önce staj yaptım. Şimdi de burada birazcık daha akademisyenlerle tanışmak istediğim için geldim. Burada günlerim aslında eğlenceli geçiyor. Yani ben çadırda kalıyorum burada. Daha önce hiç çadırda kalmamıştım. Bu ilgimi çekiyor yani. Ee, onun dışında Gün içinde görev dağılımlarının falan olması enteresan. Normalde diğer yaz programlarına falan gidildiğinde öğrenciler kalır, başkaları onların arkasını toplar. Ama burada hani kendi kendini sürdürebilir küçük bir köy oluşmuş gibi. Hani içindeki insanlar gitse bile fikirleri en azından birazcık daha yakın insanlar geldiği için kimse görevden kaçmıyor. Yani kendi kendini sürdürebiliyor iç yapısı olarak bence. <gülüyor> Ben e, Botan e, mimarlığın dışından bir sağdan geliyorum. Aslında sadece ilgili olduğum için, yani bir hobi uğruna geliyorum aslında. E, kendim doktorum, e, kadın doğum branşıyla ilgileniyorum. E, mimarlığa olan ilgime biraz geç fark ettim. Yani belki lisede fark etseydim başka türlü olur muydu emin değilim ama. Ee, olsun yani şey hiçbir şey için geç değil kendi mesleğimi de severek yapıyorum ama bu işte gayet e, yani nasıl söyleyeyim insan aslında e, kendini sınırlara koymamalı yani ben şu mesleğe mensupsan işte sadece bunu yaparım gibi değil e, zihninin gitmek istediği her yöne e, kapılarını açmalı herhalde hayatım boyunca işte böyle kendi keyfim için hobi olarak ilgilenirim diye düşünüyorum. Burası da ben hani burası da o e, o keyfi alabileceğim tam biçilmiş kaptan olan bir yer. Çünkü e, yani boş zamanlarımda bir fakültenin işte mimarlık derslerine gitsem belki aynı keyfi almam. Orada işte e, teknik detayları ortasından dalmak belki beni mutsuz bile edebilir. Ama burası işin daha çok işte felsefesine yönelik, daha çok e, düşünmeye yönelik olan kısmı. E, gün içinde böyle işte e, hadi bunu teknik çok düzgün çiziyoruz. İşte olmadı bunu baştan yap, şurası şöyle kötü falan gibi bir şey değil. E, o mimar bakışı kazandırmaya çalışıyor. E, bir sürü farklı e, seviyelerden, farklı yaş gruplarından insanların olması da güzel. Belli bir sınıf rutini, belli bir müfredat yok. Herkes ruhunda olanı ortaya koyuyor. Onun için buraya gelmekten memnunum. Kendime şanslı, yani iyi ki gelmişim diyorum şu ana kadar olan sürede. Fakültede okuyanların falan sürekli derslerde yanına yanışıyorum. İşte şu ne demek, bu ne demek, şu kelime ne demek diye. Kendime göre notlar alıyorum. oldukça yoğun bir program gidiyor. İşte sabah Emre Züttiç'in e, bir sunumu oldu atölyeleri kapsamında. E, işte e, düzenlene bir rota kapsamında işte kent e, ve e, doğa e, kavramları üzerinden konuşmalar yapıldı. E, oldukça keyifli, heyecan verici ve kafa karıştırıcı bir e, sunum oldu. <gülüyor> ee, sonrasında da e, Sayteli Kökler ve Burcu Serdar Kökler'in e, yürüttüğü e, yer, duvar, mekan atölyesine gideceğiz. İki saatlik bir e, teorik anlatımından sonra alana gidip o ön eskizler, e, işte o fikirler tekrardan tartışı, tartışılacak alanda. Bir tarafta daha kolay inip çıkılabilecek basamaklar. Diğer tarafta e, yani daha, şey daha uygun ölçülerde yani 20 santim, 15 santim neyse yani basamaklaşma halinde. Ama diğer tarafta 30 santim yine çıkılabilir. Hı hı. E, yani otobox diye yani sizin verdiğiniz örnekler Yine çıkılabilir ama öbür tarafta daha böyle hızlı inip çıkmak. Hareket buysa, işte ben onun önünde harekete böyle başlıyorum. Yani oradaki fiziksel koşulu bedenleştirip işte oradan uzanıyorsa oraya uzanıyorum. İşte gözündeki karanlığı alıyorum. Yani asıl kişinin izli tanık olan kişinin hareketli fotoğraf arasında ilişki olmasını sağlayıp Şeyle oynuyoruz. Ben katil miyim, kurban mıyım? Ya da sen misin katil ya da kurban mısın? ve onunla oynuyoruz. Aslında, şey, bir tema üretmeye çalıştık biz ve çok geniş bir çerçeve ürettik aslında. Çevrede insan dediğimiz, daha çok da burayla şekillenecek, buraya ait bir şey olması üzerine kafa yorduk aslında Şubat'tan beri. Her ne kadar biraz işte okul formasyonunun belki şeyi deformasyonu olan bir kurgulama ihtiyacı olsa bile, biraz gerse bile başlar. Çünkü ne ile karşılaşacağımızı da tam olarak bilmiyorum. Ama geldiğimiz noktada itibaren biraz da rahatlama var galiba, çünkü çevrenin kendi potansı yani, katılımcıların farklılıklarıyla birlikte aslında sürecin belirlediği bir şey olduğunu da keşfettik. Bizimki biraz daha hani bol sesli düşünme, beyin kısınası, kendi öznerliklerimiz, yerle kurduğumuz ilişki ve bunun içinde burayla kurduğumuz ilişki biraz daha hani büyük mimarlık camiasının içinde onun farkındalığına varmak gibi bir şey var ana fikir var evet <gülüyor> <gülüyor> ama bu sonu yani temsil olarak ortaya çıkmasın planladığımız şey aslında bir araç. temelde yapmaya çalışıyoruz şey <gülüyor> bir yöntemin hani bir mekanla kurulan ilişkide evet yer tartışması yapıyoruz. Bir tasarımcı veya oraya müdahil olan, müdahale eden kişinin e, ne tür bir pozisyon alarak o müdahaleyi yapma hakkını kendinde bulduğu veya ne tür bir motivasyonla o müdahaleye dair kararlar aldığını tartışıyoruz. Bunu yaparken de aslında. E, yönteme dair, hani, ne tür bir yöntem biz tasarlıyoruz. Bütün bu müdahalenin sadece fiziksel olarak müdahale aşaması da değil, hani bütün bu probleme, her neyse bir problem bizimkinde örneğin bu köyden çıkıp Şirince'nin yamaçlarına doğru yol almak ve de bu yoldaki deneyime dair bir e, farkındalık geliştirmek idi. Hani bunun temsili evet, belki bir problem olarak ortaya konduysa bile derdimiz hani son bir temsil ortaya çıkarmak bile aslında bütün bu süreçte ne tür araçları kullanarak, neleri tartışmanın değerli veya e, yerinde olduğunu düşünerek bir yol, yordam bulabiliriz'i düşünmek ki iki hafta bu program için bence eğlenceli bir tartışma hmm. imkanı. <Gülüyor> Evet İzmir'de Şirince'de Nesin Köyü 2018 mimarlık programlarına geçtiğimiz haftada misafir olmuş bulunduk. Oradan toplanan seslerle oradan dile getirilenlerde, orada yapılanlarla. Söylediğimiz gibi Nesin Köyü 2018 mimarlık programları devam ediyor. Hem katılımcılardan hem yürütücülerden çeşitli izlenimleri alma fırsatı bulmuştuk. Hareket halinde Yürür Çizer Atölyesi Ahmet Doğu İpek tarafından yürütüldü. Yer Duvar Mekan Sayıt Ali Köknar ve Burcu Serdar Köknar tarafından yürütüldü yürütüldü. Çevrede İnsan atölyesi ise Esra Sakınç, Esra Akbalık ve Emre Öz yetiş tarafından yürütüldü. Bir günlük bir aradan sonra ise 3. Mimarlık programı bu programı dinlediğiniz saatlerde tüm hızıyla devam etmekte. Kendilerine de Serkan Taycan, Eda Özel, Başak Özden, İrem Uslu ve Sinem Serap Duran ekibine köyde tüm emeği geçen koordinasyon ekibiyle sevgili Renan, sevgili Cemil Sevgili derin piyanosuna misafir olduğumuz, kulak misafir olduğumuz sevgili esere ve az sonra dinleyeceğimiz hemen aşağıdaki tiyatro medresesinde bir anlık spontane bir konser vermekte olan Erkan Oğura da selam göndermiş olalım. Şimdi dinleyelim. Bir anlık spontane konserinden ufakta bir ses kaydı almıştık Erkan Uğur'un görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelda köm